şey mükemmel olmalı ve her şey kontrol altında. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Yapabilirsin anla. Yapabilirsin. Hmm, olmadı. Yine midem bulandı. İçimdeki her şey delice baş kaldırdı. Yarattıkça korkuları sonra karın ağrıları rüyalar ve kabuslar Abuk sabuk duygular Rüyalar Ve kabuslar Abuk sabuk duygular Çıkın gidin zihnimden Benim düşlerim var Nefes al Nefes ver Yapabilirsin anla Korkuların gölgesinde saklanan bir şeyler var Onları bulmakla başla bu böyle bir macera Korkuların gölgesinde saklanan bir şeyler var Onları bulmakla başla bu böyle bir macera Ayakların yerde toprakla birleşince verir korkuları Kendinle yüzleşince, ah oh be anne, ah oh be, herkesin korkuları var, unutma. Merhaba, 95.0 Açık Radyo, Bir Varmış Hiç Yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün program ortaklarım Hande Teşik Öztürk merhaba. ve Tuğba Sağlam ile birlikte merhaba. Haydi biraz cesaret kitabını okuyoruz. Ee, yazarımız adı Raina Telgher Meyer. Refnimiz de ayrıca Raina Telgher ve renklendirenimiz Bryden Lamp. Çevirmen çevirmenimiz Damla Kerlicioğlu. Kitabımız 1. baskı Eylül 2021. Ben biraz yazar hakkında konuşmak istiyorum. Gülümse ve Kardeşim ve Ben kitaplarıyla New York Times'da çok satan list listelerine girdi. Ve Hayaletler kitabı da dahil olmak üzere tamı tamına 300 kez e, Eisner madalyasıyla layık görüldü. Çizgi roman yaratma sürecini kendi kitapları üzerinde anlattığı Sen de Gülümse ile büyük küçük bütün oldu. O ilham oldu Raina San Francisco'da yaşamaktadır Daha fazla bilgi edinmek için Raina'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz Evet tabi ki yazarımızla ilgili geçmeden önce Bugün yazarla ilgili ve kitapla ilgili e, Memoyu daha çok e, yoracağız bugün belki de Sorular, Sorularım var Bir kere bugün şuna dikkat ettim ben kitapta yaş aralığı göremiyorum Hande. Sen herhangi, mesela okuduğumuz kitaplarda da hangi yaşa ait olduğuna dair bir bilgi yok. Evet ee, çoğunda yoktu. Evet çoğun. yani ben hiç hatırlamıyorum şu yaş aralığında diye. Evet bir yayın evine gittiğim zaman bir kitap almaya gittiğim zaman şu yaş aralığı istiyorum dediğimde bana oradaki arkadaşlarım yardımcı olabiliyorlar. Hı hı. Ama ben kitabın üzerinde neden bir hangi yaş aralığında olduğunu göremiyorum. Bir siteden baktığım zaman bana onun listesini verebiliyorlar ama kitapların üzerinde böyle bir durum yok. Ya da hani bu kitapta da Memo var mıydı? Bu kitapta da yok. Hayır inceledim. Hı -hı. Bir yaş durumu söz konusu değil ama sürece baktığım zaman kitapla ilgili herhalde artı 9 artı diyebiliriz. 8 9 ortaokul. Yani ilkokulun bitme süreci ile beraber. Çünkü bizim zamanımızda şey vardı. İpek Gong'un kitapları ile bilinir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ki hala devam ediyor. Bunu da konuşuruz herhalde gün yayını alırız yani kitaplarını. Bak. Bu dönemle ilgili bunun yani 9 yaş itibariyle başladığını düşünüyorum. Liseye gelir miyiz? O 12 yaşa kadar. Memo sence bu kaç yaş arası? Yani 9'da başlayıp 8-9 gibi mi? Ne bunu dersin? 8 okur bu arada. Evet. Kaça kadar gider sence? Bu kitap görsel grafiğine bağlı olarak ortaokul sona gider. Evet. yani. Bir lisede de vardır. Doğru. Yani çünkü bunu belirleyecek şeylerden bir tanesi de tabii ki görsel çok doğru bir yerden yaklaştın Memo. E, çizimlerin kaç yaşa hitap ettiği de önemli. Çünkü bazı çocuk kitapları diyoruz. E, hatta dün bunun üzerine biraz <gülüyor> konuştuk. Çocuk kitabı diyorsunuz ama görseller çocukları korkutabiliyor. Ya da A, bu, bu yaşa uygun değilmiş deyip da yaşabiliyor. Peki, evet biraz şeyden kitap hakkında konuşalım. Haydi biraz cesaret diyor kitap. Peki kitap neyi anlatıyor? Ee, kitap yani e, herkesin bir tane e, büyük bir korkusu vardır ama e, bunlardan korkmamamızı anlatıyor. Yani üstüne gidip o korkuyu bastırmamız gerektiğini söylüyor. Peki e, düşünelim senin bir kaygı ve korkun var mı? Benim yani ben biraz yükseklikten korkuyorum çok az yani aslında korkuyorum evet yükseklikten <gülüyor> yükseklikten korkuyorum karanlıktan asla korkmuyorum ee, bir de en büyük korkum da şu internetin olmaması <gülüyor> <gülüyor> bu yeni kuşan korkulu rüyası. bizim için de aslında büyük korku herkes, evet evet yani şu seni e, bazen bir şey çalışmıyor o olmuyor bu olmuyor bir şey mi oldu diye bir korkumuz var Arkadaşlarımla Discord'da bağlanmaya çalışırken onlarla konuştuğum zaman oyuna 2 saatte yüklenebiliyor Ve tam girdiğim an maçın sonlarında giriyor Ya işte yeni kuşağın keşke Ne güzel bazen elektrikler gittiğinde ki ben çok keyif alırdım Çünkü insanlar hiçbir şey yapmayıp böyle birbirini dinleyip konuşurdu ya İnsan... Masallar anlatırlar mıydı? Evet Bizimkiler öyle evet. Dedem hemen <gülüyor> Gaz lambasını yakıp <gülüyor> e, Tomris İncer Canım benim e, O şey derdi Elektrikler gidince Masal saati başlar derdi evet. Benim için de çok özeldir o yüzden Seninle de ilk tanıştığımızda bunu paylaşmıştım evet. <gülüyor> hatırlıyorum e, Masal anlatırız derdi e, Ve biz bir gün ...bir yerdeydik beraber... ...elektrikler gitti, ah, masal saati dedi... ...ve bir şeyler anlatmaya başladık, çok keyifli... E, ...Açık Radyo'da da... ...uzun dönem program yaptı bunun üzerine... ...onun sesinden dinlemek çok hoştur... ...masallar üzerine der senden masallar... kısmı e, ...develer, pireler... ...hatırlamıyorum programın adını ama... ...bir dahaki programda söyleyeceğim... E, e, ...peki, çok özür dilerim... ...Hande, kaygı... ...çünkü Memo'nun kaygıları var, korkuları var... ...aslında... Kaygı ve korkularımızla biz büyüdükçe Bu kaygı ve korkular değişiyor evet, Mesela ben zaten e, annem de hatırlıyordu 5-6 yaşındayken karanlıktan acayip korkuyordum Yani Yok, ışığı ne? kapattığım an speedrun'a başlıyordum. <gülüyor> Hemen annem ve babamın odasına koşmaya başlıyordum. Çünkü sanki arkadan bana bir şey yaklaşıyor. Beni yakalayacak gibi hissediyordum. Evet. Ben de şarkılar uyduruyordum değil mi? Yap. Yüksek sesle. Buradayım ben. Benim <gülüyor> <gülüyor> bu sırada işte evin içerisinde bir odaya gidiyor ama benim sesimi duyuyor. Korkmana gerek yok buradayım. Evet, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> o yukarıya çıkıyor. Seni hala duyuyorum ve buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir Şeye ihtiyaç oluyor. Sarılmaya ihtiyacınız oluyor. Ee, ben de bahsedeceğim. Benim de hala kaygılarım ve korkularım elbette ki var. Seninkiler ne? Ya benimkiler şimdi şöyle. Aslında yaşaldıkça, yaşaldıkça mı diyeyim ne diyeyim. Şimdi her dönem korkularımız oluyor. Evet. Kaygılarımız, endişelerimiz oluyor tabii ki. Aslında doğal bir duygu. Memo dediğin ya az önce yüzleşmek. Mesela da şu an bütün ortaokul ve ilkokul son öğrencilerin tek korkusu. Sınav değil mi? Yok değil mi? Sınav düşük nok. Ya evet işte. <gülüyor> İnanılmaz sınav kaygısı konukusu. Çok kötü bir şey. Yani ben hatırlıyorum şimdi Memo söylediğinde. Bizim zamanımız ortaokulda şimdi onun ismi ortaokulda girdiğimizin ismi ne Memo? Şu anda girdiğiniz. KDO. Hayır. O değerlendirme. O değerlendirme. Mi? Bir sürü şey var. O kase değil değil mi? Yok. O o. Yazılı değil mi ya? Hayır orta sonda liseye giriş sınavı diyelim LGS mi? LGS tamam Çok kolay oldu bu LGS LGS Allah'ım ama sürekli sınavların isimleri ÖSS, YGS bilmem Sürekli değişiyor Ne anlamı var? Liseye giriş sınavı Ben hatırlıyorum Ben hatırlıyorum yani ilkokuldan ortaokula giriş sınavları vardı Size yapılmadı Size yapılmadı bizim zamanımızda vardı ve gerçekten hani Karın ağrısı bağırsaklara övgü demiş ya evet e, kitapta bu biraz cesaret dedi çünkü bağırsa hani vuruyor bütün kaygı endişe anna da midesine vuruyor ve e, ne yapıyor anna bu sınav stresinin ben de e, devam etti üniversitede ya kurdeşen döktüm sınav sınav esnasında yani nasıl bir e, sistemle gidiyorsak ve sanırım hani hayat böyle hani bu sistem böyle ya bunu değiştiremiyoruz ve Sınavla bir yerlere gelecek kaygın Ben üniversite sınavını da hatırlıyorum Yani korkunç bir sınavdı ee, Arkamdaki kız istifra etti Ki kitapta Anna'nın en büyük problemi Sürekli midesi bulanıyor ve kusmak evet, istiyor evet, istifra evet. ediyor ee, Yanımdaki kız sürekli sandal, şeye, sırayı sallıyordu Uzakta Dönünün ki sallayacak mısın sınav boyunca Ne olur yapma dedim Hani Ne yapıyorsun da demedim Çünkü onun da bir kaygısı var Ve ben bir ara böyle kalemi bırakıp Dedim ki ne olur yani bu sene kazanayım bir daha hazırlanamam demiştim. O o stresimi hiç unutmuyorum. Çıktıktan sonra algım yoktu. <gülüyor> Ağaca bakıp bu bir ağaç falan demeye başlamıştım. Ee, tabii ki yaş aldıkça korkuların yani, ve endişelerin kaygılarını artıyor. Bir kere annesin. Yani ben kendi adıma konuşayım. Kaygım çok başka. O zaten bana da oluyor yani. Hangi sınav olsa olsun yani bak bir soru bile olsun... Kalktıktan sonra o kadar yorgun oluyorum ki çok uykum geliyor yani bir de Türkçe sosyal dersinde zaten direkt gözüm kapanıyor <gülüyor> bir gün yanlışlıkla neredeyse uyuyordum hoca son anda beni uyandı <gülüyor> ve uyardı ta tatlının önünden rezil olmuştu Peki ne hissettin bir, yani seni uyardığında heh, ne hissettin Anna hani sınıf sınıf ortasına çıkıyor ders anlat dediklerinde anla anlatamıyor ya kaygıları var korkuyor Koşarak zaten gözüm ediyor. yamuktu yani. Uyandığımda hani insanlar uyandığında <gülüyor> gözüm bulanık olur ya. Evet. Bana da aynısı olmuştu. Sonra biraz gözüm kırptıktan sonra hoca bana dik dik bakıyordu. <gülüyor> Ve ben de rezil olmuştum. Peki sınıfta başka kaygıları olan arkadaşlarım var mı? Mesela çekingen konuşamayan arkadaşların. Bu durumda nasıl yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu kitapta... Ee, bir kere ergenlik kısmı aslında giriş var ve e, birbirleriyle lakap takma işte dalga geçme İğrendirme yarışması, iğrendirme yarışması işte. <gülüyor> Yapıyorlar kendi aralarında <gülüyor> yani, yani, Kusmuklu kalem yiyor e, Böyle bir durum söz konusu sizde zaman nasıl bizde de vardı böyle şeyler Hani hmm, Mesela ben birinci sınıftayken bizde Emir Balıkçı diye bir çocuk vardı Evet Neyse ben ona sınıftaki çocuk kişi ona balık balık diyordu. Ha <gülüyor> isim lakap takıyordunuz. Evet. Peki o bundan hoşlanıyor muydu? Hiçbir fikrim yok çünkü çocuk yani elimi bile kaldırsam kalp atmaya başlıyor. Peki Ama e, bu yanında seviyoruz. Peki sana bir şey soracağım. Lakap e, taktınız mesela bu is Peki taktığınız zaman ya da söylediğiniz zaman bundan hoşlanan ya da hoşlanmayan durumlarda ne yapıyordunuz? Ya da Üzülüyorduk, rehberle şikayet ediyorduk daha doğrusu. Hı. Hmm, o çözüyordu. Öğretmene de söylüyorduk. Anladım. Peki şimdi nasıl? Kaygılarınız var mı? Yaşın büyüdükçe kaygıların değişti anladığım kadarıyla. Şimdi sınav diyorsun, yükseklik diyorsun. Eskiden karanlık diyordun. Var mı başka? Yani yok. <gülüyor> var da söylemeyeyim diyorsun. Peki tamam. Ben program ortağım öyle düşünün. <gülüyor> Bu arada şey bir kusma korkusu o bir hani hastalık adı da emetofobi kusma fobisi diye geçiyor ve tamamen annenin yani bizim karakterin kusma korkusu emetofobi kusma fobisi yaşıyor kusma fobisi yaşadığı için tüm bunlar aslında e, gerçekleşiyor tabi altında yatan nedenler var bu arada onun korkuları kaygıları var ve Kaygılarından söz ederken şey diyor işte o akran zorbalığı dediğimiz okulda hı hı. başkalarının ona karşı davranışları tavırları hı hı. öteki hı hı. E, ilan edilmesi vesaire hı hı. Tüm bu sebepler yüzünden hani kendini bulmaya çalışan bir, bir ergen bir birey var hı hı. E, bunlarla mücadele ediyor kendi getirdiği Yine aileden getirdiği kaygılar var Endişeler var İşte ailesinin kaybetmekten korkuyor mesela Hangimiz, Hangimiz e, bu anlamda korkmadık ki. ki Değil mi? Yani hala devam ediyor işte ya Oradaki e, zaman yaklaştıkça Yaş aldıkça Başka başka, başka şeyler yaşıyorsun e, Bununla başa çıkmak e, Hele çocukken Gerçekten daha zormuş gibi geliyor Yani bazen şey diyorsunuz ya tamam bunlar mı ya diyorsunuz da öyle değil aslında o süreçten biz de geçtik. Şimdi ben aynı zamanda tabii sen de öğretmensin yani bu çocuklar artık mükemmeller ve e, bireyler birey olduklarını kabul edelim. Hı hı. E, ve onlarla konuştuğunuz zaman ben şu tepkiyi alınca çok mutlu oluyorum siz diğer öğretmenler gibi değilsiniz yani. Bir taraftan çünkü, da üzülüyorsun e, tabii değil mi? E, şöyle bir şey çünkü ben onları şunu söylüyorum, bu yaşadıkları süreci diyorum ki arkadaşlar ben de bu süreçten geçtim. Şimdi bazılarınız bunları bunları düşünüyor, bazılarınız bunları bunları düşünüyor. Söylüyorum fikrimi. Kimi zaman işte sevilmediklerini düşünürler, kimi zaman farklı Hepimiz. olduklarını. Bunların hepsini yaşlı olduklarını. Evet evet bunu bunu düşünüyorsunuz ama bu böyle değil. <gülüyor> Bunlarla iletişim kurduğunuz zaman. Size başka türlü geliyor ki kitabın sonunda e, kız e, destek aldığını söylediğinde hı hı. E, Hani sırlarımız nelerdir dediklerinde Anna sırrını söylüyor Ben destek alıyorum diyor Aa ben de ailem de biz de Utanılacak bir utanılacak gibi bir şey saklıyor Halbuki olması gereken evet. yani e, burada yaşanılan o dertler o sıkıntılar Çünkü bazen o kadar ağır şeyler yaşıyorlar ki ya, evet. Şunu söyleyebilirim en basitinden ee, bu ekonominin gidişatı çocuklar bir dönem dolar bu kadar olmuş diye eve geldiler evet. Pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntı e, kurdukları cümleler e, Ya ne de olsa işte hastalık var ne Hı -hı. gerek var kısmına döndü Yani umutlar umudunu elinden almış olmamız çocukların o biraz can sıkıcıydı işte umarım hani e, bu yavaş yavaş pandeminin daha sonuçları görmedik ama daha iyi bir sürece gideceğimizi çünkü daha mantıklılar bizden <gülüyor> e, Akran zorbalığı diyoruz ama bir yandan da o kadar bazı şeylerde barışıklar ve birbirlerini o kadar güzel tutuyorlar ki yaşaldıkça bu da çok umut verici bir şey Bizim <gülüyor> gibi de değiller bir yandan o da çok güzel Peki e, yazarın diğer kitapları noktasında Memo sana soru sormak isterim. Çünkü diğer kitaplarını sen okudun. Bu arada Memo açıkçası kitap okumaya bu kitapla başladı değil mi? Doğru mu Memocuğum bu ee, kitapla? Hayır ben bununla başlamadım. Yani bu yazarla başladın. E, ben Çok... çizgi romana bununla başladım galiba. Hayır hayır ben bununla başlamadım. Ben Köpek Adam'la başladım. Köpek Adam'la başladın. Sonra bununla devam ettim. Evet. Bunu bulduk. Sonra sizinkiler okumaya başladım. Peki bir şey soracağım. <gülüyor> bu kitapların diğer serilerini de okuduğun için e, nasıl? Aslında ben bundan bu kitap, bu e, yazarın satıcı 3 kitabını okudum. Hı hı. Ama aslında bu yazarın toplam 5 kitabı var. Yani 2 kitabım daha kaldı. Hayaletlerin Konusu da çok güzel. Kardeşim ve ben de... En iyisi hayal şu ana kadar okudum. Öyle mi? Tamam biz de ele alalım bunu okuyalım. Hayaletler bende galiba. <gülüyor> Memo aldım kitabimde. <gülüyor> Memo şey drama vardı, bir de gülümse. Evet bir tane daha var galiba de doğru söylüyorum. Drama mı? Öyle bir kitabı da mı var? Ben de okumuyordum. Yo yani şey çevrilmemiş olabilir. Evet. Ben de iki kitap daha var biliyorum. Çevrilmemiş doğru olabilir. Ha, o zaman ben İngilizceleri. Dün hatta gittim alayım diye. Ee, ama göremedim bende de ama var çok eminim Şimdi e, şöyle bir şey yapalım e, Bugünkü okumayı Hande ve Memo yapacaklar Ama ben tabii ki çizgi roman olduğu için böyle biraz geçişler var Bazı geçişler var ben e, orada e, ekleme yapacağım Evet evin babası elinde pizza ile eve girer Pizza <gülüyor> <gülüyor> Ben biraz uzanacağım her şey yolunda mı kuzucuğum? Konuşmak istediğin bir şeyler var mı? Bilmem. Bay Abrams notunda Jane'in giden tam not aldığını ama sunumun sana düşen kısmını yapmadığın için ancak üç verebildiğini yazmış. Ne oldu? Sadece neden bilmem. Heyecanlandım işte. Kusacağımı sandım. Ama kusmadın. Hayır. Onun yerine acilen tuvalete gitmem gerekti. Büyük tuvalete. Ben öğretmeninle konuşurum. Tamam mı? Sen şimdi güzelce dinlen. Ona fazla ayrıntı verme lütfen. Herkes altı, bezli, kakalı bir bebek olduğumu düşünsün istemiyorum. Sabah okula gidilir. Of acayip acıktım. Düğünden kalma soğuk enginar. <gülüyor> of acayip açığım. Serviste. Çok açığım. Merhaba tatlım. Bir şeyler atıştırmak ister misin? Evet lütfen. Anne. Bir hasta mı oldu? Hı hı. Kreşten erken döndü. Kustu mu? Birkaç kere. Bir taco ve bir burrito mu istersin yoksa akşam yemeğinde iki taco mu yersin? Böyle bir zamanda nasıl yemek düşünebiliyorsun? Geri kalanımızın yine de bir şeyler yemesi gerek Anna. Ama ya biz de hasta olursak? Umarım olmayız. Bunu bilemezsin. Anna. Anna hızlıca dışarı çıkar. Bisikletin atlar. <gülüyor> Avluda bir tur. Avluda iki tur. Üç... 4 12 13 20 Hadi bir kere de şansım yaver gitsin diye. Anna eve döner. Dışarıda bahçede oturur. İki soğuk taco. Will uyudu. Bence iyileşiyor. Bu gece dışarıda uyuyabilir miyim? Olmaz. Büyük annemlere gidebilir miyim? Olmaz, çok geç oldu. Arabada uyuyabilir miyim? Anna. Anna yatak odasına geçer. O halde sanırım pek uyumayacağım. Evet küçük bir bölüm ee, biraz çizgi roman okumak zorlaşıyor <gülüyor> tarifler betimlemeler bir giriyor evet, Bir de betimlemeler giriyor tabii ki burada çok fazla karakter yani çizgi roman olduğu için aynı zamanda resimler çok şey anlatıyor Orada da devreye biraz betimleme giriyor o da başka bir alan bir betimleme noktası Uyuyamıyor uyuyamamasının sebeplerinden biri de Mide şey, bulantısı Hem o hem de yetersiz Korku. alan Korku Yetersiz alan Evet. Anna ha. ergen. Evet. Ha. Bir kız. Benim zaten gereğim... odasını odasını da değişti Ben de hiç gerek yok çünkü benim odamda zaten iki kişilik yatak var. Ama öyle değil. Mesela odasını kardeşleriyle paylaşıyor ya. Üç kişilik. Ha evet. Ben de mesela şu an kardeşimin yatağı falan bizim evde olduğu için benim odamda olduğu için orada rahat uyumuyorum. Yani dikkatim hemen dağılıyor. Ama zaten kardeşim de uyumadığı için kardeşimin odasını babamın odasını alacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Baba odasız kalacak. Evet, güzel bir kitap. Ee, ben bu yazarı bu arada tabii ki öneriyorum. Şöyle ki e, bir kere okuma alışkanlığını yani çizgi romanları seven çocuklar için özellikle bir de e, okuma alışkanlığı hani bu listeler var ya. Hı -hı, okullarda okularda. verilen e, Çocukların ilgisini çekebilecek ve rahatlıkla okuyabilecekleri Ve ellerini aldıklarında da iki sayfa e, okuyup ben yoruldum demeyecekleri Diyemeyecekleri bence bir kitap eseri e, Sevgili eveveynler alabilirler Çocuklar da gerçekten e, bu kitaptan hoşlanacaklardır değil mi Memo? Memo evet. yayın evini söylemeyi unutmuştuk sanırım Aa, bir söyleyelim desen yayın evi Desen Tudem gününden. yayın grubundan. Tudem, evet evet. Ve evet. yazarın dördüncü 5. sınıftaki gerçek anılarından esinlenerek evet. yazdığı kitabı. Bu Aynen. çok önemli. Evet. Ya yazar kendinden e, evet. esinlenerek yazıyor. Zaten kendi, bu arada Anla'nın hikayelerini yazıyor bunlar. Evet. Diğer kitaplarda da zaten Anla'nın e, hikayeleri devam ediyor değil mi Memo? Evet. Evet. Okumakta Evet evet hikayeleri devam ediyor. Evet efendim. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir kitapla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın, Hoşça kalın görüşürüz.